Hasan Ersalli Ekonomi Notları Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın Azim. Evet haberlerin yoğunluğundan bir, birkaç zamandır biraz geç giriyoruz. Özür dilerim bunun için de bir türlü zamanı denk getiremedik. Rica ederim. Evet, şimdi bugün Macaristan'da neler oluyor diye bir sorumuz var. Hem yeni bir sağcı hükümet geldi hem de kervana Avrupa'daki genel çöküntü yaşanan ülkeler arasında ekonomik bakımdan söylüyorum. Macaristan'ın da dahil olduğu gibi haberler vardı. Yorumlayamadık, senden rica edelim. Ee, Macaristan'da olup bitenlerden... Ee bir ilginç çıkarılabilecek sonuç e, saydamlıkla patalatsızlık arasında da bir fark var. E, onu da vurgulamak lazım. Saydamlık iyi bir şey. Hep söyledik ama bu tersi, e, yani öbür uca gideceğinin tipik bir örneği de bu. E, ne oldu? Geçen hafta e, önce e, iktidar partisinin başkan yardımcısı e, Macaristan'ın Yunanistan'a benzer bir krize Sürüklenme tehlikesi içinde olduğunu söyledi. Evet. Ee, açık dediği bütçe açı 2010'da gayesafı Safi içi hastanın yüzde üç buçu değil yedi buçuğuna fırlayabilir dedi. Ama bu böyle durdu. Yani bunu söyledi, durdu. Ee, arkasından bunu düzeltmek için başbakanlık sözcüsü söz aldı. Ama e, eğer haber ajansları doğru aktardıysa ...hep öyle demişler gerçi. Macaristan'ın borcunu zamanda ödeyemeyebileceğin şeklindeki görüntülerin hiç de abartılı olmadığını söylemiş. E, durum vahim demiş. E, bundan evvelki hükümet de bütçe rakamlarını çarpıttı işte, e, demiş. Şimdi e, yani ortalığı düzeltmeye mi çalışmış, batırmaya mı çalışmış anlamak mümkün değil. Tabii ortalık karıştı. Evet. Macaristan'la ilgili bir sarsıntı oldu borsalarda işte Macar devlet tahvilerinin fiyatları düştü getir oranları yükseldi tabiatıyla borsası karıştı bilmem ne oldu. Bunun üzerine alelacele hükümet toplandı hafta sonu ya yani işte başbakan toplantıya başladı şeyde ve bazı tedbirler alacaklarını söylediler. Talıgül'ü de başbakan e, e, şöyle e, bazı şeyleri e, açıkladı. İşte dedi bir e, e, ücretler üzerinde e, bir sınırlama getireceğiz. E, ücret e, mali şeyini, kamudaki ücretlerin yükünü %15 atacağız. Bu ne demektir tam karşı değil ama yükünü azaltacağız dedi. Ondan sonra e, %16'lık bir e, vergi e, koyuyor e, şeye. E, gelir vergisi, yeni vergi. E, e, ondan sonra yani yani herkese %16'lık bir vergi koyuyor. Şimdi söylenen şey de e, bu efektif olarak mevcut vergi oranını düşürüyor diyorlar. Yani demek ki Mevcut vergi oranı ortalamada daha yüksek bir şeye getiriyormuş ee, Yalnız böyle bir şey söylemesinin nedeni belki vergi hasılatını yükselteceğim diye düşünüyordur Onu bilmi bilmiyorum ee, Ondan sonra küçük firmaların e, üzerindeki vergileri düşürüyor e, Ama e, işte yabancı parayla bu e, tutsat gibi işler yapılmasını e, kredi almasını engelliyor Ankara'ya da bir vergi koymak e, istiyor bir süre için. Böyle bir açıklama yaptı. Fakat işte burada da bir gariplik var. E, bunun detayını sorduğunuz zaman e, e, cevap yok. E, yani bazı laflardan ibaret. Onun üzerine de e, çıkan yorumlar şöyle oldu. Yani hükümet herhangi bir ciddi programı olmaksızın sırf piyasayı biraz yatıştırabilmek için Böyle, böyle konuştu. Çok acayip bir şey değil mi? Yani, yani? çok acayip bir şey. Bu ülkenin e, yani böyle bir gariplikler içerisine düşmesi işte bana oradan çeviriyor. Şey Bu politikacıların patavatsızlığı lafını oradan takıldım. Bu olacak şey değil. E, nitekim şeyi de Lüksemburg Başbakanı da gayet sert ve net bir konuşma yapmış. Demiş ki Macaristan'dan fazla bir sorunu yok ama politikacıları çok konuşuyor. <gülüyor> ee, şimdi e, ne yapılabilirdi Yani o, onu söylemeden Tabii yani, Sadece eleştirmiş oldum ee, Eğer Öngörülenden farklı bir durum varsa Bundan herkesi vatandaşlarını Haberdar etmek Yeni bir vergi düzenlemesi yapılacaksa Bunu en yetkili kişinin Başbakan ağzından kamuoyuna duyurmak Gayet tabii Gayet tabii ancak bu çok e, iyi düşünülerek ortaya konulan bir paket çerçevesinde olması lazım ki... ...şöyle bir sorun var, şu tedbiri aldık. O zaman arada ufak tefek bir e, farklar olabilir. Yani bu tedbir yetmeyebilir, olayın %85'ini karşılar, %15'ini karşılar falan diye insanların yargısı olabilir. Ama bunun bir saygınlığı olur. Sadece felaket haberi verince sanki kendi kendini gamazlıyormuş gibi bir şey oldu. evet. Ee, bu Yunanistan'da açıklama böyle değildi e, diye ben hatırlıyorum. Yani hükümet ya ço bize çok kötü bir şey devredildi doğru biz de bir şeyler yapıyoruz dedi ama yetmedi falan. Yani e, oradaki açıklamadan e, bu daha naif bir açıklama, daha acayip bir açıklama. Şimdi e, Macaristan'ın manzarasına baktığımız zaman... E, Tabii ki davel yazılanlardan farklılıklar vardır. Olmasa bu kadar gürültü çıkmaz. Ama Macaristan zaten krizde olduğu biliniyordu. Evet. Macar hükümeti de bundan hükümet de biliyordu. Gitti. Bunun için de Avrupa Birliği ile anlaştı. Evet ve bunun için de bir değişiklik geldi zaten. Ciddi bir ekonomik çalkantı vardı, sıkıntı vardı hükümette. Yeni halkta yeni bir umutla herhalde bu Sağcılardan medet umarak onları evet. seçti ama... Çünkü bundan evvelki sosyalist hükümet anlaşılan epeyce rahat yaşamış bir, iktidarın önemli bir kısmında. Fakat sonra ciddi önlemler aldı. E, yük getirecek topluma ve bu e, iktidara gelen e, hükümet ise e, iktidar partisi ise e, ekonomideyi ...genişleteceğine dair söz vererek geldi. Şimdi bu da bir başka soru doğuruyor. Bu o, e, hükümete ne kadar güvenilebilir? İktidara geliş nedeni bu. Şimdi bir şeyler yapacağım diyor. Niyeti var mı yok mu o da belli değil. Çünkü bulanık laflarda kaldı. Öyle de bir soru var. Ama çok da haksızlık etmemek lazım. Bu soru her ülkenin başında olan bir soru. Çünkü bir yandan... Halkınıza daha iyi bir şey vaat ediyorsunuz. Herhalde çok istisnai durumlarda değil mi? Tarihe geçen benim bildiğim açıl var. Size kan ve gözyaşı vaat ediyorum deyip evet. ilk geldi ama orada da naziler vardı Hı. etrafta. Yani böyle zor. Ama öbür taraftan da e, ekonominin finansal dengelerini koruyabilmek için finansal piyasaların tatmin edilmesi gerekiyor. Onlar da tam tersini istiyorlar. Yani onların önceliği bir anlamda doğal bir anlamda belki değil. Yani bana olan borcunu zamanında eksiksiz ödeyecek misin ödemeyecek ödemeyeceksen ben sana tepki gösteririm. Değil mi? Evet. O böyle düşünüyor. Halk başka bir şey istiyor. Hükümetlerin hepsi hangi eğilim olursa olsun sıkışıyor. Yani buna bizim hükümetimiz de dahil doğal olarak var. Fakat bu kadar garip yapılması beni en şaşırtan noktadan biri oldu. Bir bahsettiğimiz ülkede kültürsüz insanların yaşadığı bir ülke değil yani ve da birçok alanda çok önemli katkılar yapmış, insanları yetiştiren bir ülkeden bahsediyoruz. Orada böyle bir gariplik oldu. Ama bir, bir sorun daha var. O da bizi ilgilendiriyor. Yani Macaristan küçük bir ekonomi olduğu için bizim onunla ticaretimiz çok sınırlı olduğu için e, bizi çok fazla direkt etkilemez. Ama bir başka acayiplik var. Avro sarsıldı. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Avro bölgesi içinde değil Macaristan? Macaristan'ın sorunları biliniyor. Avrupa Birliği'nin haberi var. Hatta işte bir destek programına IMF ile bir yıl önce yaptılar. Büyüyecek bir program. Dolayısıyla büyük bir sürpriz yok. Yani her şeyin harika gittiği bir ülke. Mesela Norveç kalkıyor da batıyorum dese dünya şaşırır anlıyorum. Ama burada... Öyle bir şey yok. Buna rağmen Avrupa avro sarsıldı. Şimdi burada e, şöyle bir şey görünüyor. E, bu kadar küçük bir şokla görece tabii. Küçük bir şokla e, avro sarsılıyorsa sorun herhalde Macaristan'da olamaz. Değil, evet. Avru Avrupa Avrupa'da göremiş. çok ciddi bir bu, e, bozukluğun işaretleri çok, var değil mi? Çok önemli bir nokta. E, i̇kinci nokta mali piyasalardaki davranış. Buralardaki e, oyuncuların davranışında şu nokta ortaya çıktı. Bir olumsuz haber derhal abartılarak e, günlük işlemlere yansıtılıyor. Şimdi bu çok önemli. E, Macaristan'a bakıp, Macaristan'ın istatistiklerine baksalardı, var olan istatistikler onlara da düzelsinler. Yani istedikleri gibi hani 3.5 değil de 7.5 olsun diye. <gülüyor> Orada da bir gariplik var çünkü hükümet e, evet, üç, e, tutturacağız diyor şimdi. O üç onda 8'miş zaten rakam. 3.10'da 8'i tutturacağız diyor. O zaman bu kadar gürültü niye çıktı diye sorulabilir. O da ayrı bir konu. Evet. Fakat belli ki ellerindeki istatistiklere baksalar ya bu ülkenin e, borcunun milli gelirini oranı Yunanistan'la karşılaştırmayacak derecede düşük. Kamu açığı büyük, tamam. Fakat önlem alınamayacak kadar büyük değil. Böyle %12'ler, 15'ler falan değil. %7'den bahsediliyor, buçuktan bahsediliyor. Eğer en kötümseri alırsanız diyemedi, hemen paniğe düşüyor. Demek ki bu da Macaristan'a özgü değil. Şu ortamda piyasa oyuncularının bu kadar tedirgin olduğu bu ortamda herhangi bir ülkeden gelecek bir haber e, abartılı kullanılacaktır, kötü haberse. Buna Türkiye'de dahil. Ve bir anlamda da başta, başta derken hani e, dikkat e, toplayan ülkelerden biri olduğu için kötü anlamda söylemiyorum bunu. <gülüyor> e, üçüncü olarak da e, şeyimiz e, e, bizim e, bunu işe çok dikkat etmemiz lazım. E, niçin? E, Türkiye'nin de bazı sorunları var. Cari açık sorunumuz var. Bütçe açık sorunumuz var. Bunlar vahim sorunlar mı? altından kalkılamayacak gibi sorunlar mı? Hayır, katiyen. Yani bu ülkelerle falan karşılaştığınızda Türkiye bugün dünyada yani en iyi durumda olan bir grup seçsek, onların içinde yer alıyor bu göstergelerde. Cari açımız biraz daha fazla. Ama o da e, dünyada tehlikeli denilen bölgede değil. Şimdi bunları bir kere kabul etmek lazım. Yani yanlış anlaşılmaması için. Fakat piyasalardaki bu ortam e, olduğu müddetçe birisi bir de Türkiye'nin durumu galiba iyi değil dese herkes inanacak. Onu söylemek istiyorum. Hı hı. Şimdi Türkiye'nin IMF e benzeri bir sigortası da yok. E, IMF'den bir sigortası da yok ya Macaristan gibi. Yalnız bunu da çok abartmamak lazım. Sonuçta her zaman Türkiye IMF'ye de başvurabilir. Kendisi bir hata yapmadan bu iş, başvuruyu yaptığı müddetçe de e, benim şimdiki düşüncem IMF ya ben sana küstüm senden iş yapmam filan demeyecek kendimiz bir hata yapmadıkse yani dışarıdan olaylar çok kötü gitti yani Türkiye'ye bir e, şok gelmesi ihtimali var IMF ile hatta kredi almak için değil sadece gerekirse kredi e, alabilmek için e, bir e, anlaşma yapılabilecek yani, çok abartmıyorum ama şu anda yok e, şimdi bu durumda Şimdi ee, karşılaştığımız sorun şu, Türkiye'den gelen, e, Türkiye gibi ülkelerden, sadece Türkiye'den değil ama bizi ilgilendiren Türkiye, gelen iyi haberler de mali piyasalarda e, iskonto edilecektir. Çünkü işte bu ülkelerden de çok kötü olmayan haberler, hiç olmasa düzeliyor haberleri gelmişti. Sonra ya bu haberler yalanmış derdi. Şimdi Bulgaristan'la ilgili böyle laflar ediliyor. Ee, filan. O zaman Türkiye'den de acaba sorusu olacaktır. O yüzden bir kere bu saydamlık ilkesine çok dikkat etmek gerekiyor. Onu zaten normal zamanda da çok iyi gel. Her şey açık seçik ve doğru olmalı. Bu bir. İkincisi bu yetmiyor bence. Türkiye'nin sürekli olarak piyasaları besleyen doğru fakat olumlu haber üretmesi gerekiyor. Yani şu önlemi aldık, şuna dikkat ettik. Bunların illaki büyük şeyler olması gerekmiyor. Yani dramatik değişiklikler falan olması gerekmiyor. E, kaldı ki bence onlara da ihtiyaç var ama yani Türkiye'nin yapısal dönüşümü vesaire Onlar ayrı bir konu yapıldığı zaman zaten onlara ilan edilir. Diğerlerinin e, duyurulması gerekiyor. Bu açıdan da bir şey söyleyeyim. Hükümet o açıdan iyi gözüküyor. Yani benim değerlendirmem, e, işte altılan adımlar işte e, mali kural vesaire hep kamuoyuna e, duyuruluyor. Kamuoyunun öğrenmesi sağlanıyor Bu iyi bir şey. Ayrıca. E, Tabii bu arada o kural bir an önce geçse de yürürlüğe girse falan e, daha mı? da iyi olacak. Evet, evet. Ama işte o da meclisin çalışma bağlı olan bir şey buradan değerlendirmen mümkün değil. Ama gönlümden geçen sanki o kural varmış gibi bu sene mali disiplinin e, şeyi olarak, göstergesi olarak ona referans verilmesi. Bak biz seçime giden bir ekonomide olmamıza rağmen kuralımıza daha yürürlüğe girmeden uyuyoruz gibi bir havanın verilmesi. Bunun ben çok olumlu bir etki atacağını düşünüyorum. Son bir şey daha söyleyeyim. Anlaşılan dünyada şöyle de bir sorun var. Dünyada para bu hala bol. Yani eskisi kadar bol değil ama bol. Fakat bu defa gidecek yer kalmadı. Çünkü nereye gitse işte ya Macaristan gibi garipliklerle karşılaşıyor ya işte İspanya'daki gibi ciddi sorunlarla karşılaşıyor. Tedirgin. Bu arada Türkiye cazip bir nokta da olabilir. ...hata yapmazsa yani... ...onu da ekleyeyim. Evet. ilginç bu... ...hiç bu boyut üzerinde... ...şimdiye kadar düşünülmemişti. Sadece... ...bir bakan galiba konuşmuştu işte... ...İsviçre'deki şeffaflığın... E, ...gelmesi halinde... ...İsviçre'ye gitmeyecektir. Bankaların e, gizli hesaplarına... ...bize gelebilirler filan gibi... ...bir laf ettiğini söylüyor. O bence... ...hoş olmayan biraz talihsiz bir, bir açıklama. Yani... E, Orada hesabını, açıklanmasını istemeyen, yani normal durumdaki bir vatandaş da Kedi Bankası'nda kaç lira olduğunu söyletmez. Ama onun ötesinde hassasiyet gösterip parasını oraya götürenlerin çok da arkasında durulabilecek insanlar olmadığını ve dünya ahlak standartlarının olması gereken yerin, dışına taştığı şeklinde değerlendirilebilir. Evet, ben ben hoş bir şey değil İyi o. bir açıklama değil. Ben onu kastetmedim ama o aklıma geldiği için birden e, onu da söyleme ihtiyacını hissettim yani. Evet. peki çok teşekkürler ben Hasan. Ben de teşekkür ederim. İyi günler. Hasan Ekonomi Notları.